Birinci Bölüm Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatımız temel olarak dörde ayrılır. 12-25 arası, 25-40 arası, 40-55 arası ve 55 sonrası. İyi bir yaşam için her bir dönemde tamamlamamız gereken bazı işler, edinmemiz gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar verimli, güzel bir ömür sürmenin anahtarlarıdır. Nasıl geçiyor yetmişli yaşlar? Geriye bakıp bir muhasebe yaptığınız zaman hayatın size neler kattığını söylersiniz. Hayat telaşından kaç yaşınıza geldiğinizi fark etmiyorsunuz. Ama yaşlılığın iyi bir şey olduğunu da söyleyemem. Neden iyi olsun ki? Biliyorsunuz ben 21 Mayıs 1947'de doğdum. Dolayısıyla bu sene 71 yaşımı dolduruyorum. Elbette yaşadıklarımdan çıkardığım dersler var. Herkesin de bu derslerden faydalanabileceğini düşünüyorum. Bir kere insanın kendisini ruhen huzurlu tutması, bunun için de lüzumsuz ihtiraslara kapılmaktan vazgeçmesi lazım. Bunu kendi hayatınızda siz nasıl gerçekleştirirsiniz onu bilemem. Önemli olan şu, yaşınız ilerledikçe önünüzdeki hayatın kısaldığını anlıyorsunuz. O halde sizleri, çoluk çocuğunuzu, yaşadığınız toplumu, doğrudan alakadar eden mevzuların dışında şahsi hırslardan kendinizi sıyırmanız gerekiyor. Çok açık ki bu gibi sıkıntılara ve gerginliğe vücut dayanmıyor. Sağlığınıza mümkün mertebe dikkat edeceksiniz. Ben etmiyorum maalesef ama şüphesiz benim de bu hususta dikkatli olmam lazım. Gerçi dikkat etmediğimi söylesem de bu konuda günden güne kendimle de savaşmıyor değilim. Sağlıklı bir yaşam sürmek için uğraşıyorum. Konumuza dönersek, mesela bu vakti kadar sigara içtiyseniz lütfen artık bırakın. İçki içiyorsanız lütfen çok azaltın. Yağlı yemeklerden vazgeçin. Öyle zeytinyağı, hayvani yağ ayrımı yok. Yağlı yemeklerin tümünü kastediyorum. Zeytinyağında da ölçülü olun. Daima ölçülü yemeniz, sofradan aç kalkmanız gerekiyor. Çünkü kilo en tehlikeli şey. Kolay kolay da veremiyorsunuz. Bir de lütfen sakinleştirici okumalar yapmaya başlayın. Benim yaşlarım buna en uygun çağıdır. Bir dönem bizim gibi insanlar çok roman okumadı. Doğrusu ben de 20'li yaşların sonundan itibaren edebi metinleri okumayı azalttım. Çünkü meslek icabı başka şeyler okuyup yazıyordu. Şimdi edebiyatta özellikle klasiklere geri dönüyorum. Hikaye roman okumak insanı çok dinlendiriyor. Çok da hafızasını açıyor. Sakın unutmayın. En önemli şey hafızadır. Siz son derece etkili bir şekilde çalışan, hayatı da dolu dolu yaşayan birisiniz. Bu uzun söyleyişimiz tamamen bu hayattan süzdüğünüz tavsiyeler üzerine olacak ama öncelikle kestirmeden giderek sorayım. Herkes hayatını en doğru, en verimli şekilde yaşamaya çalışıyor. Sizce nasıl yaşamak gerekir? Zamanı nasıl değerlendirmeliyiz? Öncelikle hayatı tanımak lazım. Kuşkusuz insanın hayatında çeşitli dönemler vardır. Hayatımız temel olarak dörde ayrılır. 12-25 yaşları arası, 25-40 arası, 40-55 arası ve nihayet şimdi benim de bir süredir yaşadığım dönem. Yani 55 sonrası. Bunlar gençlik ve Yaşlılıkla ilgili aralıklar değil. Bu aralıklar bir insanın yetişmesi, olgunlaşması, eser ile ilgilidir. Şimdi baştan sona doğru bir gidelim. 12-25 yaşları arası öncelikle temel atma dönemidir. Hayatınızı esasen bu dönemde kurarsınız. 25-40 arasının hayatı karışır, söz söylemeye başlarsınız. 40-55 arası olgunluktur. Otorite olma dönemidir. 55 ve sonrası ise bir dinlenme, demlenme zamanıdır. Bu yaşlarda çok bir şey yapmazsın. Yeni şeyler ortaya koymaz, genelde tekrar edersiniz. Bu dönemini sürenler arasında, seyrek de olsa taze eserler verenler rastlanır. İşte her birimiz bu süreçlerden geçeriz. Çünkü biz bu dönemlerde yaptıklarımızla şekilleniriz. Biraz önce tarif ettiğiniz dönemlerin ilkinden başlarsak, 12-25 yaşları arasında neler yapılabilir? Herhalde okula gidilir, üniversite bitirilir, akademide kalmak isteyen okula devam eder, istemeyen doğrudan hayata atılır, başka bir şey yapmaya zaman var mı? Tabii ki var ama bu biraz da kişinin kendisine, onun nasıl bir insan olduğuna, kim olmak istediğine bağlıdır. 12-25 yaşları arası aslında her şeydir. Ben burada elbette biraz da eski dünyaya bakarak ideal olanı söylüyorum. Ama bu söylediklerim, kararlı aklı başında kişiler için bugünün dünyasında da pek hala geçerli olabilir. Keza geçerli olduğu çok örnek biliyor, görüyorum. Aslında insanın gelişmesi, taze hafızanın da, hücrelerinin de artık ölmeye başladığı bu yaşa kadar devam eder. Onun için zihin, hafıza ve beden sağlığının en yerinde olduğu bu dönemde hem okuyup öğrenmek hem spor yapmak hem de fırsatları kollamak ve etrafı gözlemek lazım. Bu işler bu yaşlarda mümkündür. Çünkü yaş ilerledikçe hafızanız zayıflar. Öğrenirsiniz ama daha çabuk unutursunuz. Hareket yeteneğiniz fark etmeseniz de yavaş yavaş azalır. Sonra da evlenmek, çocuk yapmak gibi bir safhaya maddi-manevi mirasınızı devretme dönemine girersiniz. Demek ki insan, öncelikle ömrünün hangi döneminde ne yapması gerektiğini çok iyi bilmelidir. Önce geçmişe bakalım. Batı ve Doğu medeniyetleri birçok insanın 12 ile 25 yaşları arasında yaptığı işler, verdiği eserler neticesinde oluşmuştur. Ne demek bu? Klasik dünyanın bütün önde gelenleri, İslam medeniyetinin bütün taşıyıcıları, Rönesans'ın bütün büyük adamları kendilerini 12-25 yaşları arasında var etmiştir. Hatta bu isimlerin bir kısmı daha o yaşlarda büyük eserler de verebilmiştir. Neden? Çünkü o zamanlarda hiç kimse 25 yaşından büyük bir insanın bakımını üstlenmiyordu. Söz konusu çağda öyle biraz daha okuyayım, neler yapabilirim, biraz daha bakanayım demek mümkün değildi. Esasında bu şimdi de pek mümkün sayılmaz. Her insanın yapması gereken işler var. Kendini göstereceksin. Mesleğinde kaliteli ispat edeceksin. Eser vereceksin. Veya kendini ispat edemeyecek, eriyip gideceksin. 15-25 yaşları arasında kendini ispat etmiş büyük isimlere bir bakalım. Mesela Gottfried Leibniz 19 yaşında doktora vermiştir. Biliyorsunuz Leibniz hukuk tarihi okumuştur. Hukukçudur. Hem de bir matematikçidir. Diferansiyel ve integral hesaplarıyla uğraşır. Felsefesi şüphesiz ki büyük kurguya sahip bir felsefedir. En çok eser veren müzisyen Mozart, 35'inde hayata veda etti. Yine Schubert gibi bir deha da o yaşlara doğru yaşamanı yitirdi. Daha 30'un yeni geçmişti. Rus yazarlara gelelim. Pushkin dramatik şekilde Duellod'u öldüğünde 40 bile değildi. 38'di. Yine düelle de ölen Lermontov 27'sindeydi. Böyle daha bir dünya insan sayarsın. Özellikle genç yaşta ölenlerden bahsediyorum ki bazı insanların en büyük eserlerini ne kadar erken verdiği anlaşılsın. Nitekim bu insanların hayatlarını incelediğinizde daha 25'ine gelmeden kendilerini yetiştirdiklerini görürsünüz. Onlardan uzun yaşayanların da kendilerini geliştirmek için kırklarına kadar uğraştıklarını sanmayın. Daha çok yaşayanlar bile kendini yetiştirme işini ömürlerinin ilk döneminde bitirmiştir. Okuyacaklarını okumuş, alacaklarını almışlardır. Akabinde de eser vermeye geçmişlerdir. Ben eskiden beri hep bu örneklere bakarım. Kim, kaç yaşında ne yapmış? Bir örnek daha vereyim. Fransız Mısır bilimci... Jean-François Champollion'dan bahsedelim. Bu ünlü alim her şeyi 16 yaşına gelene kadar daha çocukken zaten tamamlamış. 30'unda hieroklifi çözmüş. Bu dünyadan da 42 yaşında gitmiş. Yani yaptığı son işte hieroklifi bilinmeyenleri çözmek olmuş. O zamana kadar da ne Aramca'yı ne Yunanca'yı ne İbranca'yı ve de Latince'yi bırakmış. Champollion'dan Bahsedince aklı hemen bir kişi daha geliyor. Fransız yazar ve tarihçi Frosfer Meneme de böyledir. Bu adam da 15'inde gelmeden İngilizce, Latince, Yunanca öğrenmişti. Bu dillerden çeviriler yapıyordu. Slav dillerini ve Kelt dillerini de cebine koymuştu. 25 olmadan tarih ve hukuk eğitimini tamamlamış romanlarını yazmıştı. Sonrasında zaten Fransa'nın büyük adamı, filolojik deası, Tarihçisi, arkeloğu, yazarı olarak anıldı. İşte böyle insanların yaşadığı bir dünyaya bakınca ne yazık ki bugünün insanlarının biraz yavan kaldığını görüyorsunuz. Artık en iddialı toplumlardan bile ki hali hazırda Almanlardır bunlar bu tarz insanlar az çıkıyor. 25 yaşından sonra eğitim olmaz artık eser vermeye geçmek gerekir. Diyorsunuz da dünyanın her yerinde yüksek lisans, doktora derken öğrenciler 30'lu yaşlarına geliyor. Hatta bu yaşların dahi geçiyorlar. Günümüzde eğitim fazla mı uzun? Öte yandan hem uzun hem de yetersiz mi? Evet eğitim çok uzun. Daha kötüsü bu uzun eğitim hiçbir işe yaramıyor. Eğitimimizle övünüyoruz ama övündüğümüzle de kalıyoruz. Artık bir ortaokul çocuğu bile Ariston'un bildiklerini biliyor diyorlar. Yok canım. O çocuk Aristo'nun bildiğinin çeyreğini bilmediği gibi onun yaptığını da yapamıyor. Bu eğitim tam aksine insanların yaratıcı taraflarını öldürüyor. Üstelik herkes bir yaratıcılık lafı tutturmuş gidiyor. Neymiş? Çocukların yaratıcılığını teşvik ediyormuşuz. Kimse kusura bakmasın ama ben çocukların üzerinde böyle bir etki göremedim. Beri yandan sorsan mangalda kül bırakılmıyor. Bakın, bugün 16 yaşında bir insan, Türkiye'de de dünyada da çocuktur. Ham ahlaktır. Bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsa, yani çalışıyorsa, ortada ya bir suistimal ya da bahtsızlık mevcuttur. Kendi seçimiyle kendini ortaya koyan, bunun da tadını çıkaran kimse yoktur. Demek ki ortada Gottfried Leibniz gibi biri yoktur. Mozart demiyorum çünkü Mozart da babası tarafından çok istismar edilirdi. Mozart'ı çocukken ha gezdiriyor, sağda solda çaldırıyorlardı. Dersinde çalıştığı ona dayak atıyorlardı. Öyle insanlar bugün de var ve yöntemlerini hiç tasvip etmiyorum. Mozart dediğiniz deha da bir yerde sadece oynamak isteyen zavallı bir çocuktu. Çocukken gönlünce oynayamamıştır. O yüzden de hep çocuk kalmıştır. Küçük yaşta çıraklığa gidenler zaten hep çocuk kalır. Koca adamlar hatta dahiler arasında bu nedenle çocuk ruhlu olanlar çoktur. İşte Mozart da 35'inde çocuk demesek de bugün için epey genç sayılacak bir yaşta öldü. Şunu da unutmayın. İstanbul Yeni Kapı'da geçenlerde bulunan iskeletlerin yaş ortalamaları da 35'ti. Bunlar milattan sonra 5. ve 6. yüzyılların liman halkıdır. Kalıntılara ulaşınca hepsinin kemiklerinin kırık dökük olduğu anlaşıldı. Çoğu tedavi görmüş. Liman mıntıkası tabi. Demek ki bu insanlar hamallık yapıyordu. Kim bilir ne rutubetli, ne berbat evlerde oturuyorlardı. Neticede bir tedaviden geçmişler. Gerçi siz 15 asır önceden bahsettiğime bakmayın. O dönemin ortopedisi bugünkünden beceriklidir. Ama o zamanki insan ömrü de bellidir. Sadece bu hamalların değil, onları yönetenlerin, o zamanın yazarının, çizerinin, mimarının da yaş ortalaması 35 civardır. Yani adamların hayatının bittiği yaşta bizim çocuklar hala bir şey öğrenmeye çalışıyor. Hayata atılmıyorlar. Çok açık ki yanlış ve verimsiz bir çizgideyiz. Peki sizin bu ilk döneminiz 12-25 yaşları arasındaki hayatınız nasıl geçti? Dilediğiniz kadar verimli miydi? Bana kalırsa ben her şeye rağmen bu dönemi iyi değerlendirdim. Çünkü Ankara'daydım. Başkentte ihtiyaç duyduğum her şey vardı. Kültürel faaliyetleri çok rahat takip ediyordum. Kitap okuyabiliyordum. Sanatla ilgilenebiliyordum. Alman kütüphanesi, Fransız, İngiliz, İtalyan kültür merkezleri iyiydi. Dil tarihte annemin dersine gidiyordum. Tiyatro canlıydı, ilgileniyordum. Lisan öğrenme imkanı çoktu. Zaten Ankara'da başka türlü sıkılırsın. Dil öğrenmeyip ne yapacaksın? Bunlarla da kalmadım. Arkeologya'ya kurslarına gittim. Lise çağlarında başlayarak mihmandar olarak yetiştim. Onu da sırası gelince konuşalım. Velhasıl mektebini okudum. Üstünde bir doktora yaptım. Arada Avusturya'ya bir de gittim. Böyle böyle 25 yaşıma geldim. Hep okuyup durdunuz mu? Eğlenceye vakit bulabildiniz mi? Her şeye herkes kadar vakit buldum diyelim. Hep okudum mu sorusuna gelirsek çok açık ki az önce de bahsettiğim gibi benim hayatımda 12-25 yaşları arası verimli geçti. Bu çok önemlidir. Çünkü her bakımdan boyatıyorsun. 25'imden sonra da üniversiteye edeyim. Hayatım okullarda devam etti. Peki bugünkü aklım olsa ne yapardım biliyor musun? ABD'de veya Avrupa'da okuyarak vakit kaybetmezdim. Orta Doğu'da, İsrail'de okurdum. Çünkü bu ülkenin üniversiteleri hem çok iyi hem de Batı ve Doğu'yu bir arada öğretiyor. Bir de İtalya'da uzunca yaşardım. Ama böyle bir şey olmadı. Bunun tam aksi bir programla Türkiye'de kaldım. İtalya'da da bir ilber olur muydunuz? Muhtemelen olamazdım. Belki daha iyi bir hayat sürerdim. Yahut da Roma'da Termini civarında sürünenlerden biri haline gelirdim. Zaman ve mekanın alternatif seçme ve vücuda gelme imkanları ölçülemez. Kanaatimce kendi halinde biri olarak yaşar giderdim. Bir hocalık yapardım. Bu da bana yeterdi. Bir defa o çok severdim. Onunla ilgili çalışırdım. Türkiye'ye gelip giderdim. Belki hem Türkiye hem de İtalya'yı kapsayan, ikisi arasında gidip gelebileceğim bir şeyler yapardım. Ama aminim ki çok tanınan biri olmazdım. Ancak iyi bir uzman olurdum. Ona da bir itirazım yok. Zaten tanınıp ne yapacaksın? Ama o zamanlar maalesef Avrupa ülkelerinde yaşamak istemedim. Oraların havasını suyunu sevemedim. Hava su derken Akdeniz'den bahsetmiyorum. Çünkü İtalya'nın havası suyu güzeldir. Ben Kuzey Avrupa'dan bahsediyorum. Onların mantalitesi bana yaramıyordu. Halbuki Roma, Venedik, Bologna gibi yerlerde çalışabilirdim. Bir yer daha söyleyeyim. O zamanlar Tahran'da da insan çok şey öğrenirdi. Buna eminim. Ama... İtalya'da olmayan nesne iştir. İran'ın da yapısı uzun yaşamaya imkan vermiyor. Gazeteci Nilgün Uyksal'ın sizinle yaptığı 16 yıl evvel yayınlanan Nehir Söyleşi Zaman Kaybolmaz'da halen yapamadığım çok şey var demiştiniz. Bu İtalya meselesi de yapamadıklarınızdan biri mi? Pişman olduğunuz başka bir karar var mı? En önemli pişmanlığım yanlış yerlerde bulunmak. Eğitimim için yeterince isabetli tercihler yapmamaktı. Evet, İtalya'da pişmanlıklarımdan biridir. Ayrıca şimdiki aklım olsa ABD'de tahsil için vakit geçirmezdim. Az önce de söyledim. Gidip Orta Doğu'da okurdum. Bugünkü gençlere de öneriyorum. Hem batı hem de doğu tarihi çalışmaları için mesela İsrail çok müsait üniversitelere sahiptir. Halen birçok farklı kültürü içinde barındırıyor. Eski Alman üniversite modelini orada buluyorsunuz. Amerikan üniversite modelinin işlerliğini ABD'nin dışında bir de orada görüyorsunuz. Üniversitelerin kütüphaneleri iyi, sağlık tesisleri iyi, spor tesisleri iyi. Bir de İsrail'de size katkıda bulunabilecek çok değişik hocalar var. Bu hocaların kültürel ilişkileri de çok farklı. Ayrıca bu sayede sizinle öğrenci muhiti ile ilişkileriniz farklı oluyor. Eh, İsrail bir de hakikaten Orta tam ortasında bulunuyor. Washington'da, Londra'da iş olsun diye yapılan şeyler orada yaşamak için elzem. Ben açıkçası böyle ortamları çok seviyorum. Çok da renkli buluyorum. Bu tip yerlerde bir takım şeyler ukalalık olsun diye yapılmıyor. Ukalalığa harcanacak emek yok, can yok. Bu bakımdan oraları tutuyorum. Hem İsrail'de Arapça ve İbranca'yı çok da iyi öğrenirsiniz. Başka dilleri de gayet güzel öğrenirsiniz ki onları saymıyorum bile. Tabi ben burayı benim gibi sosyal bilimlerle uğraşanlar için öneriyorum. Fen bilimleri ilgilileri için bir akıl veremem ama o alanlarda da üniversitelerin iyi olduğunu duyuyorum. Bu konuların üzerinde çok düşünmek lazım. Bugünkü aklım olsa başka seçimler yapacağımı söylemiştim. Esasen bütün mesele yaptığımız seçimlerle ilgilidir. Türkiye'de yaşayan insanlar bazı konularda özellikle de eğitimde maalesef yanlış seçimler yapıyor. Açıkça söyleyeyim yanlış imajlara kapılıp gidiyorsunuz. Gereği yok. Çünkü sonrası pişmanlık. Pişmanlıklarınızı saydınız ama ben sizi yine de şanslı görüyorum. Nereye gitseniz alanının en iyi isimleriyle çalıştınız. Onlardan eğitim aldınız. Modern tabirle Network'ünüz çok iyiymiş. Bak, bu konuda tesadüfe inanmıyorum. Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Zaten kimsenin bunu yapacak hali de yoktu. Az önce İtalya'ya gitseydim dedim ya, gitseydim eğer orada da iyi hocalar arar bulurdum. Eğitimimi onlardan alır, sonra da orada kalırdım. Gerçi buradaki hayatıma benzemezdi ama şu anki hayatım çok mu iyi, onu da bilmiyorum. Ben epeyce keyif aldığınızı düşünüyorum. Alıyorum. Türkiye'den keyif almamak mümkün değil. Bir sonraki döneme gelirsek, 25 ile 40 yaşları arasında ne yapmak gerekir? 25-40 arası tam bir restorasyon çağıdır. Hayatınızda ilk gençliğinizde yani 25 yaşınıza kadar diyelim, bazı şeyleri büyük bir başarıyla yaparsınız. Çünkü o dönem ciddi bir hafıza kuvvetiniz, epey bir vücut enerjiniz vardır. Gayret gençlikte çok iyi kullanılır. O zamanlarda işler daha çabuk bitiyor. İşte bu dönemde yapmadığınız, ihmal ettiğiniz şeyleri de 25-40 arasında yapabilirsiniz. Bu son fırsattır. Ne öğrenmeye çalışırsanız çalışın, daha yavaş öğrenirsiniz. Ama bir yandan da daha keyif alarak ilerlersiniz. Bu yaşlarda öğretmenin bir hangi kapı da vardır. Bir şeyler aklınızda kalsa da öğrendiklerinizi daha çabuk unutursunuz. Yani kırkından sonra saz çalmak hakikaten kıyamette çalmaktır. Demek ki eksiğinizi girdiğinizi bu yaşa kapatmak gerekir. Bu çok önemli. Bu yüzden 25-40 arasını kesinlikle sağlıklı, dengeli ve disiplinli yaşamanızı öneriyorum. Sizi uyarayım. Bu yaşlar bir yandan da bir takım kötü alışkanlıkların fena halde ters teptiği yaşlardır. Aşırı alkol, sigara, kötü beslenme sizi çok yıpratır. Sonra acısını çok hissedersiniz. Bunlardan uzak durarak, hiç değilse birinden ikisinden uzak durarak çok okumanızı, gezmenizi, yeniden öğrenmenizi, dil dahil eksiklerinizi tamamlamanızı öneriyorum. Bu konuları hallederek, bu dönemde öğrenmeniz gerekenleri öğrenerek, bir yandan da 12-25 yaşları arasından getirdiklerinizi kullanarak eserler vereceksiniz. Yine tarihten gidelim. Eski çağlarda 25 ila 40 yaşları arasındaki insanlar artık büyük adam olmuşlardır. Devlet hayatına girmişlerdir. Eserler de vermişlerdir. Komutanlık da yapmışlardır. O zamanlarda 40'ından sonra yaşamak zaten istisnaydı. Ömürler kısaydı. Bugün ortalama insan ömrü uzadı ama insanların verimli olduğu dönemler yine de değişmedi. Bu yüzden insanın hangi alanda çalışıyorsa çalışsın, eserlerini 25-40 yaşları arasında vermeye gayret etmesi gerekir. Sonra geç olabilir. Şu açıdan geç olabileceğini düşünüyorum. Az önce de belirttiğim gibi vücudunuzu da, hafızanızı da eskisi gibi kullanamayabilirsiniz. Gelelim 40-55 arasına. Bu dönem insanın nasıl bir çağdır? Bu yaşlara varınca neler yapmamız gerekiyor? Ben de bu yaşın artık kıyısına gelmiş biri olarak bunu özellikle soruyorum. Evet gelelim. Hakikaten bu çok önemli bir dönem. İşte şimdi hafızanın gerilemeye başladığı ama bir hikmetin, bir tedennümün ve tasavvurun çeliştiği bir çağdan, kırklı yaşlardan bahsediyoruz. O vakte kadar insan bildikleriyle bu yaşlarda yapabildiği gibi derin ve ölçülü analiz yapamıyor. Bu kadar güzel mısralar döktüremiyor. Bu kadar güzel üsluplu yazılar ortaya koyamıyor. Yani birikiminiz iyiyse artık bir olgunluk ve terenlüm çağı başlıyor. Demek ki insan kırkından sonra daha bilgi oluyor. Segeys veya İngilizce'de Wisdom dedikleri tavır geliyor. Hakimane bir davranışa giriyorsunuz. Bilginiz ölçüde çok güzel mukayeselerde ve değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Bunları elbette eski birikiminizle yani kırkına kadar getirdiklerinizle yapıyorsunuz. Şüphesiz bu birikimi güzel bir şekilde değerlendirebilirseniz kırktan sonrası verimlilik açısından hakikaten nefis bir şekilde geçer. Keza olgunluk bakımından da öyle. Mesela bir insanı kırkından sonra daha iyi sevebilirsiniz. Hatta daha iyi bir aşık olursunuz. Hiçbir zaman genç bir insandaki aşk ihtiyaçlarını yaşamazsınız. Dostlarınızla ilişkileriniz de daha bilgece ve özverili olur. Bu yüzden kırkın üstünde devam ettirdiğiniz dostluklar veya hemen kırkın kenarında kurduklarınız kalıcıdır. Kırktan sonrakilerin ise çoğu geçici olabilir ve daha geç dostluklar da söner gider. Ne demişler? Eğer gençler bilse, ihtiyarlar yapabilse. Bu sözün anlamı da işte bu bağlamda ortaya çıkıyor. Demek ki belli bir şeyi yapabilecek olanların... Onu artık yapamayan ama şüphesiz çok bilenlerden öğrenmesi gereken konular vardır. Bu sayede ortaya güzel eserler çıkar. Yani yaşlı öğretmenlerden ve yaşlı insanlardan ileri yaş grubundan pek çok şeyi dinlemeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Aslında gençlerde de bu yönde tabi bir eğilim var. İleri yaşla temas kurmak isterler. Nitekim her zaman kendi akranlarınızla buluşursanız çok şey kazanamazsınız. Tecrübelileri de dinlemeniz gerekir. Siz 40 ila 55 arası nasıl geçirdiniz peki? Ben verimli geçirdiğimi düşünüyorum? Bu yaşlar artık topluma karşı bir döküm yapmaya başladığınız yaşlardır. Toplumsal sorumluluğunuzu her anlamıyla yerine getirdiğiniz bir dönemdir. Bu çağı yaşayan bir insanın söz konusu sorumluluğu bilip ona göre davranması gerekir. Şimdi burada sözüm sana, madem bu çağın kıyısındasın, gereğini yapmalısın. Bu dönemde yazdıkların çizdiklerin daha başka olacak. Bunu fark edeceksin. Başka türlü daha verimli bir çağ başlıyor. Otorite oluyorsun. O halde bir daha tekrarlayayım ve özetlemiş olalım. Veriminizi esasen 30larınızda göstermelisiniz. Makine işlemeli, yoğun bir şekilde çalışmalısınız. Öyle ki bıkmadan usanmadan çalışmalı ve biriktirmelisiniz. Kırklarınızda çalışarak ve eser vererek gelmelisiniz. Neticede o verim kırklarınızda da devam ediyor ama artık tecrübeyle birleşiyor. İşte otoriteniz de ortaya bu şekilde çıkıyor. Derinleşiyorsunuz, dinleniyorsunuz. Sonra da üstatlık, ustalık çağı başlıyor. Anladığım kadarıyla 55'ten sonrasını genel olarak ustalık dönemi diye değerlendiriyorsunuz. Doğru mu? Evet ama bir yandan da oraya düzgün bir yöntemle ulaştıysanız, Öyle kalmayı sürdürmeniz gereken bir çağdan bahsediyorum. Evvela en azından 70'ine kadar eserler vermeye devam etmeniz gerekir. Şüphesiz ustalığınızı kullanmalı, derinliğinizi göstermelisiniz. Bunları yapacaksınız ama karşınızda bir de düşman bulacaksınız. Esas onunla savaşmanız gerekecek. O düşman hafızadır. Bunun lamıcımı yok. Yaşınız ilerledikçe hafızanız geriler. Ben dipnotları bile icabında ezberinde tutan biriydim. Hafızam iyidir. Ama farklı bir çağa girdiğimi gözlüyorum. Artık öğreniyorum ve unutuyorum. Bir yaşa gelince bilgiler hızla soluyor. Bilgileri hızla emebiliyorsunuz ama onlar da aynı hızla soluyor. Onun için gençlere hep söylüyorum. Burada da söyledim. Tekrar da edelim. 25 yaşına kadar öğrendikleriniz esastır. O yaşlara dek ne okuduysanız, ne dinlediyseniz, ne gördüyseniz geri kalan hayatınızda Temel olarak onları kullanacaksınız. Demek ki çok dikkatli olmanız lazım. O yaşları verimli geçirmelisiniz. Neticede tabiat bunu emrediyor. Hücreler bir yaştan sonra ölmeye başlıyor. 50'lerde bu süreç hızlanıyor. Yani o yaşlarda istisnai bir durumda değilseniz, hafızanızın şu anki kadar keskin olamayacağınızı bilin. 70'lerde bu kayıp iyice artıyor. Bence insanın 70'inden sonra artık kendini tekrarlama devirleri başlamıştır. Bu yüzden kısa kesmeli. Asla ben dememelidir. Her zaman arkadan gelenler vardır ve onlar daha iyi çıkabilir. Bunu unutmamak gerekir. Bu konuda çok kötümser düşünen insanlar tanıtım. Yetmişinden sonra insan tavsar diye düşünürlerdi. Bu argümanı en şiddetli savunanlardan biri de Mübeccel Kıray hocaydı. Bir insanı yetmişinden sonra sadece yazmayı değil konuşmayı da yasak etmeni derdi. Bunak demeye getiriyordu yani. Mesela batıdaki üniversitelerde yaşlanan profesörlere düpedüz emeritus yapıyorlar. Eskiden 70 yaşında yaparlardı. Şimdi bunu 65'e indirdiler. Bu statü bizde de var. Ama dışarıda 5 yılda bitiyor. Bizde gidebildiği kadar gidiyor. Fakat bir şeye dikkat ettim. Vakıf üniversitelerinde de hocaları 75'ten sonra görevden uzaklaştırmaya bakıyorlar. Sağlık şartları, gençlerin alttan yetişmesi derken durum oraya gidiyor. Bu iş Amerika'da Avrupa'daki gibi değil, daha gevşektir. İleri yaşlara daha çok tolerans tanınır. Özetlemek gerekirse bu yaşlarda genellikle ortaya taze eser konulamaz. Yapılanlar tekrardan ibarettir. Bizim mesleğe düşünelim. Bernard Lewis 100 yaşını geçmişti ama bilgileri eskiden edindiklerini güzelce değerli belgelerle sunardı. Nitekim oryantalistler dünyasının her zaman için orijinal bir kalemidir. Tabi söylediklerimle kesinlikle yaş ilerledikçe iş bitiyor diye anlamayın. Tarihe bakarsanız birçok şeyi 90'ından sonra başaranları da görürsünüz. Mesela Venedikli ressam Tiziano en güzel eserlerini 90'ından sonra vermiştir. Mimar Sinan mesela 90'ından sonra neler yaptı ve 95-96 yaşlarındayken öldü. Fazla uzağa gitmeyelim. Bence Halil İnancı Koca'nın en kılıcı eserleri 90'ından sonra yayımladıklarıdır. O dönemde kalemi aldığı Türk tekstil tarihi adlı bir eseri var ki bu kadar nitelikli bir çalışma az bulunur. Yine edebiyat tarihi alanında iki kalıcı eser vermiştir. Cambridge serisinden çıkan Türk ekonomi tarihini aynı şekilde 90'larında değilse de bundan az evvel yazmıştır. Hoş makaleler toplamıştır. Yani bu yaşlar önemlidir. Ama Halil Hoca Mimar Sinan, Tiziano Vecellio gibi isimler istisnadır. Aklıma bir de Maxime Rodinson geliyor ya da Claude Chehun. Bunlar da ileri yaşlarda hala taze işler üretebiliyordu. Chehun 30'lu 40'lı yaşlarında bir sürü şey yazmış. Ama Piri Ottoman, Osmanlılar'dan önce dolu gibi bir eseri de 50'sinden sonra kaleme almış. Ancak böyle örnek çok az. Yine de tavsiye ederim ki bu söylediklerimden cesaretle İşimi o yaşta da hallederim demeye kalkışmayın, keza ben kendim de kalkışmıyorum. Meşhur tarihçi Lippold von Ranke 80'inden sonra da önemli eserler veriyordu. Ama ben ona özenemem. Ne yapacaksam 80'ime kadar bitirmeliyim. Kimsenin de o yaşlarda böyle başarılı eserler verebileceğinin bir garantisi yok. İşte bu yüzden okumayı, yeni eser vermeyi belli bir yaşta bitirmeniz lazım. Maalesef ileriki yaşlarda hallederim veya çalışmalarımı aynı şiddetle sürdürürüm sözünün karşılığını bulamayabilirsiniz. Hayattaki her kararı kendiniz mi verdiniz hocam? Önemli konularda kimseye danışır mısınız? Bir de şunu öğrenmek isterim. Bugüne dek aldığınız en önemli tavsiye nedir? Ve bunu kimden aldınız? Yakından tanımayı anlar bilmez. Ben çok kararsız bir insanımdır. Güvendiğim insanlara en özel, en mahrem konuları bile sorarım. Bir yol ayrımına geldiğimde ikili bir seçim karşısında kaldığımda mutlaka 40 kişiye sorarım. O mu bu mu? Tabi bu kadar tavsiye içinde münasebetsiz olanlar da epey çıkıyor. Bunca yıldan, bunca tavsiyeden çıkardığım kanaat şudur. Özel hayatınızla ilgili kimseyi dinlemeyeceksiniz. Anneniz babanız dahil. Zaten böyle ağır konularda onlar da reaksiyonda olur. Dinlemeyeceksiniz. Elbette her şeye, her söze kulağınızı tıkayın da demiyorum. Ben sadece kendi yolunuzu kendiniz çizmeye çalışın diye tavsiye ediyorum. Nitekim ben yolumu kendim çizdim. Buna gayret ettim. Yine de kulaklarımı her zaman açık tuttum. Doğrusu çok işime yarayan tavsiyeler de aldım. Örneğin aldığım en önemli tavsiyelerden biri okul konusundaydı. Bu kişiye müteşekkirim. Kendisi yakın tarihte kaybettiğimiz Bozkurt güvençtir. O sırada bir seçim yapmak durumundaydım. Bozkurt Bey, Hacettepe Üniversitesi'nin Kuruluş döneminde genel sekreterliği yürütüyordu. Her görev onun üstündeydi. Bense oraya mı buraya mı gitsem diye bocalıyordum. Neticede talebe sayısı az diye Hacettepe'deki sosyal bilim branşlarından birine girmek istedim. Bozkurt Bey bana Hacettepe yerine mülkiyeye girmemi tavsiye etti. Üstelik bunu Hacettepe'de kendi fakültesinin kurucu sekreteri olarak söyledi. Bu bir dürüstlük örneğidir. Benim için çok önemliydi. Kendisi benim başka türlü şeyler düşündüğümü, başka türlü bir eğitime ihtiyacım olduğunu görüp bu tavsiyeyi vermiştir. Bozkurt Bey bu konuyu elbette unutup gitmişti ama ben unutmadım ve sonraları kendisini hatırlattım. Bir röportajınızda Bozkurt Bey'e ben de bu yönde bir soru sormuştum. O da Süleyman Demirel'in çok iyi tavsiyeler verdiğini söylemişti. Doğrusu ben de Süleyman Bey'den iyi bir tavsiye aldım. İşime yaramıştır, hayrını görmüşümdür. Demirel'den aldığım ve uyguladığım bu tavsiye de hayatımdaki ikinci önemli tavsiyedir. Bir dönem şimdi kimin teklif ettiğini girmeyeyim, bana milletvekilliği teklif etmişlerdi. O sırada Demirel ile bir Bakü ziyaretinde bir araya geldik. Onun cumhurbaşkanlığı görevi henüz sona ermişti. Kendisine bu tekliften bahsettim. Kabul etmeyin, sizin gibi insanlar bu milletin vicdanıdır. Siyasetle işiniz yok, dedi. Bakın, yılların siyasetçisi Demirel'den bahsediyorum. Böyle bir tavsiye verebiliyor. Ben o sıra yine öyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye bocalıyor, işin içinden çıkamıyordum. Demirel bu tavsiyeyi verince, tamam dedim, ne yapacağım belli oldu. Sonrasında da bu tip teklifleri hiç kabul etmedim. Çok açık ki bu iki tavsiye hayatında çok etkili oldu. Biri benim ülkeye yolladı, diğeri de akademik hayatta kalmamı sağladı. Bana kalırsa ikisi de işe yaramıştır. Bunların neden böyle sabitli tavsiyeler olduğunu kendime sormuşumdur. Bir cevap buldum. Bana bu tavsiyelerde bulunan iki kişi, Bozkurt Güvenç ve Süleyman Demirel, fikri sabitten uzak, işe değil adama bakan insanlardı. Size de önerim budur. Tavsiyeleri işte böyle insanlardan alacaksınız. Böyle insanları bulmaya, bulunca dinlemeye çalışacaksınız. Bu tip de insanlar sizin kim olduğunuza, nasıl bir birikimle geldiğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuza bakar. Yoksa ezbere tavsiye vermek çok kolaydır. Gel bu okula, gir meclise. Bunları herkes söyler. Esas olan Bozkurt Güvenç ve Süleyman Demirel'in yaptığıdır. Çünkü bizim millette sen bu işi yapma diyen çok bulunmaz. Sizden de çok tavsiye istediklerini biliyorum. En başta öğrencileriniz, insanlara akıl verir misiniz? Evet bana da akıl soran çok oluyor. Ama prensiplerim var. Örneğin kesinlikle doktor tavsiye etmem. Biliyor musun? Kolay kolay evlilik de tavsiye etmem. Üstelik bu konularda Türk milletinin patavahsızlığına da çok şaşırırım. Adam doktor değil, ısrarla doktor tavsiye ediyor. Öyle şey olmaz. Biri size doktor soruyorsa, bildiğiniz, sizi tedavi eden birini, kendi tecrübenizi şüphesiz anlatabilirsiniz. Ben de kendi tecrübemi aktarırım ama... Hayır o doktora değil. Bu doktora gideceksin. Sakın şuna gitme. Diyenler de var. Yahu bu konuda ne biliyorsun? Uzmanlığı nedir? İşte bir de şu kızla evlen. O oğlanla evlenme. Meseleleri var. Buna girersen ipin ucu kaçar. Senin yanlışın mevcut doğruları da ortadan kaldırır. Evlilik tavsiyesi bir yana nikah şahidi olmanızın sizden sık rica edildiğini biliyorum. İstiyorlar ama esasen benim gibi boşanmış adamdan nikah şahidi olmaz. Soranları çoğunlukla reddediyorum ama bazen yine de kıramıyorum. Evet, genellikle bunu benden talebelerim istiyor. Benden şahit olmayacağını söyledim ama bizim nikahlar fena da gitmedi. İçlerinde mutlu evlilikler var. Elbette istisnalar ilginç örnekler de var. Biri okul arkadaşımızdı. Evliliği epey sürmüştü. Maşallah bize derken 60'ında ayrıldılar. Tabii ki bu yanlış bir karar sayılmaz. Hayatta en önemli şeylerden biri de insanın kendisi için en doğru kararı alabilmesidir. Ortada bir sıkıntı varsa sürdürmeyeceksin. Çocuk olsa da yine bazı durumlarda aynı şeyi düşünürüm. Zaten bakıyorum bir sınıfımdaki öğrencilerin yarısından çoğunun anne babası boşanmış. Çocuklar hep parçalanmış ailelerin çocukları. Dahası bu bize özgü bir durum da değil. Boşanma oranı her yerde artıyor. Hele ABD'de. Orada zaten milleti boşanma avukatları soyuyor. Aslında boşanma oranını da böyle böyle bir miktar düşürüyorlar. Çünkü millet avukata verecek para bulamıyor. Bana bir tavsiye vermenizi rica etsem hocam. Gazetecisin. Bu yüzden sana tavsiyem de mesleğine göre. 200 sene sonrasında bir şey bırakmak istiyorsan kitap yazacaksın. Gazete yazısı bir kitap kadar kalıcı olmayabilir. Çünkü... 50 sene sonra gazetelere ne olacağı bile belli değil.